1601 had Sirkat Hırsızlık Haddi Abdullah İbnu Am-ı İbni As-ı radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Çerim adalındaki meyveden sorulmuştu. Şu cevabı verdi. İhtiyaç sahibi olmak kaydıyla, eteğini almaksızın, sadece yene bir şey gerekmez. bu davu e mesai de şu ziyade mevcuttur. Kim ağaçtan beraberinde meyve götürürse, aldığının bedelini, İki katıyla borçlanır ve ayrıca cezada çeker. Kim de kurutma yerine getirilmiş olan meyveden bir şeyler çalar ve bunun miktarı da bir kalkanın değerine ulaşırsa kolunun kesilmesi gerekir. Kim de bu miktardan az çalarsa aldığı miktarın iki misli borç öder ve ayrıca ceza çeker. Nesai'de şu ziyade vardır. Meradan çalınan koyun için el. Kesilmez. Eğer bu hayvan ağılda ise kalkan değerinde olanı için el kesilir. 1602 Had-i Sirkat Hırsızlık Haddi H.Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hurma özü için, ağacın başındaki meyve için, Dağda otlayan ağa girmemiş koyun için, ihanet edilen emanet için, Yağmalanılan için, kapı kaçırılan için el kesilmez. 1603 Had-i Sirkat Hırsızlık Haddi H-Z-Cabi Allahu An anlatıyor Resulullah ve Vesselam'a bir hırsız getirilmişti. Öldürün onu diye emretti. Kendisine, Ey Allah'ın Resulü! Bu adam sadece çaldı denildi. Bunun üzerine, Öyleyse elini kesin dedi ve derhal eli kesildi. Sonra aynı adam ikinci sefer getirildi. Yine, Öldürün onu! diye emretti. Kendisine, Ey Allah'ın üsulü, bu adam hırsızlık yaptı dendi. Bunun üzerine, Öyleyse kesin dedi ve derhal sol ayağı kesildi. Sonra üçüncü sefer getirildi ve hırsızlık yaptığı söylendi. Hazreti Peygamber, Öldürün onu diye emretti. Kendisine, Ey Allah'ın üsulü, bu adam hırsızlık yaptı denildi. Bunun üzerine, Sol elini kesin diye emretti. Sonra aynı adamı dördüncü kere getirdiler. Öldürün onu buyurdu. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı dediler. Bunun üzerine, sağ ayağını da kesin diye emir buyurdu. Aynı adam beşinci sefer getirildi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, öldürün onu diye emretti. Hazreti Cabir Allahu anh der ki, adamı götürüp öldürdük. Sonra sürüyerek götürüp bir kuyuya attık. Üzerini de taşla doldurduk. 1604 Had-i Hırsızlık Haddi Ebu Hüreyre Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Köle hırsızlık yaparsa Onu bir mangra olsa satım gitsin buyurdular. 1605 Had-i Hırsızlık Haddi eser İbn Abdillah El Harazi anlatıyor. Yemenli Köle Kabilesinden bir grubun malı çalındı. Bunlar, bir kısım dokumacıları itham ettiler. Dokumacıları alarak Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamin ashabından olan Numan İbni Beşe de getirdiler. Numan onları birkaç gün hapsetti. Sonra salıverdi. Şikayetçiler, Numan'a gelip, Sen onları dayaksız, adarsız salıverdin. Olur mu? dediler. Numan onlara, Ne istiyorsunuz? Onları dövmemi istiyorsanız, döverim malınız çıkarsa alırsınız ama de öldüğüm halde malınız çıkmazsa onlara vurduğum kadar da size vururum dedi yani hükmün bu mu dediler Numan da diye Allahu an hayır bu benim değil Allah ve Resulünün Aleyhissalatu vesselam'ın hükmüdür cevabını verdi din 606 haddi sirkat hırsızlık haddihe z -ze ebu Zeyd diye Allahu an anlatıyor bir gün Resulullah ve Vesselam beni çağırarak, insanlara kitleler halinde ölüm gelip, ev, yani kabir köle bu kabirinde temin edilince halin ne olacak buyurdu. Ben, Allah ve Resul bilir veya Allah ve Resul benim için neyi uygun bulup seçerlerse olur diye cevap verdim. Resulullah ve Vesselam, sana sabır tavsiye ederim veya sabret buyurdu. Hammak ki, Nibbaşım la yani mezarları açarak kefenleri çalanların eli kesilmelidir diye hükmedenler bu hadiste amel ettiler. Çünkü baş ölünün evine girmiş olmaktadır. 1607. Hadis-i Sirkat hırsızlık haddi Abdurrahman İbn Avdullah'ı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hırsız kendisine haddi tatbik edildi ise boğsandırılmaz buyurdu. 1608 had Sirkat Hırsızlık Haddi Üşeyd İbni Huday radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam şöyle hükmetti. Kişi çalınan malını, hırsızlık ittiham yapılmayan kimsenin elinde görünce dilerse malını hırsıza ödemiş olduğu bedeli ona ödeyerek alır. Dilerse, hırsızın peşine düşer. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anh. Böyle hükmettiler. Din 609 Had-i Hırsızlık Haddi Cünade İbni Ümeyye'den rivayete göre Büs İbni Ertaht adı Allah'u an demiştir ki Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ı dinledim. Seferde eller kesilmez diyordu. Tirmiz'deki rivayete gazvede denmiştir. 1610. 610 Had-i Hırsızlık Haddi Şav-i Rahimullah anlatıyor. İki kişi Üçüncü bir şahsın hırsızlık yaptığına dair şahitlikte bulundular. Bunun üzerine Hazreti Ali Radıyallahu an adamın kolunu kesti. Bu iki kişi gidip bir müddet sonra diğer bir adamı getirip, Biz hata etmişiz. Hırsızlığı yapan o değilmiş bu imiş dediler. Hazreti Ali Radıyallahu an bunların şahitliğini iptal ederek getirdikleri bu şahıs aleyhinde kabul etmedi. Ayrıca onlara, Önceki adamın diyetini, Yükledi ve bilsen ki siz bu işi bilerek yaptınız. Kollarınızı keserdim dedi. 1611 Haddül Hamd H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ham için hurma dalları ve nalınlarla had vurdu. Hz. Ebu Bekir Rab'iyallahu an 40 darbele had vurdu. 1612 Haddül Hamd Seyir İbn-i Zeyd el dili anlatıyor. H.Z. Ömer Allahu anh, ham için uygulanması gereken haddin miktarı hususunda ashabla istişarede bulundu. Hazreti Ali Allahu anh, 80 sopa vurulmasını uygun görüyorum dedi. Çünkü kişi, içince sarhoş olur. Sarhoş olunca H.Z. düşer saçmalar. H.Z. yana düştü mü iftira atar. İftiranın cezası ise 80 sopadır. Böylece Hazreti Ömer (radiyallahu anhu) içki içenler için haddi 80 sopa takdir etti. 1613. Haddul Ham Abdurrahman İbn Es'ad (radiyallahu anhu) anlatıyor. Huneyn'de iken Hazreti Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şarap için bir adam getirildi. Resulullah (tahkilen) yüzüme toprak saçtı. Sonra ashabı emretti. Ayak kabıklarıyla ve ellerinde bulunan değnek Çubuk ile başka şeylerle adama yeter. Çekin ellerinizi deyince kadar vurdular. Resulullah ve vesselamın defatından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı içki içenlere kırk darbe vurdurdu. Arkadan Hazreti Ömer radıyallahu anh da halifeliğinin başlangıcında 40 sopa vurdurmaya devam etti. Ancak hilafetinin sonunda insanlar azıp fısk artınca 80 sopa vurdurdu. Hazreti Osman an ise iki kere hadd uyguladı. Birini 40 diğerini 80 yaptı. Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Muaviye radıyallahu. an haddi 80 de sabit kıldı. 1614 Hadül Ham Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. İçki haddi için Resulullah Aleyhissalatu vesselam 40. Hazreti bu bekir 40. Hazreti Ömer radıyallahu anhüme 80 sopa vurdular. Hepsi de sünnettir. Bu bana daha hoş geliyor 1615. Haddülhamr, İbn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kim ısrarla içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın. Sonra devam ederse öldürün. Ebu Davudun, Kabisa İbni Zübeyb radıyallahu anhühten yaptığı bir rivayette şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a şarap içmiş bir adam getirildi. Hemen celle yapıldı. Sonra tekrar getirildi. Yine celle yapıldı. Sonra tekrar getirildi. Yine celle yapıldı. Sonra tekrar getirildi yine. Celle yapıldı ve öldürme kaldırıldı. Artık ölüm cezası bir ruhsat olarak kaldırılmıştı. 1616 Hadül Hamr, İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hamri hususunda kesin bir had takdir etmedi. Bir adam içmiş, sarhoş olmuştu. Caddede yalpa yaparken kendisine rastladı. Adamı hemen tutup Resulullah Aleyhissalatu vesselama getirmek için harekete geçtiler. Adam Abbas bin Abdullah'ın evinin hizasına gelince boşanıp kaçtı ve Abbas'ın evine girerek ona iltica etti. Durum Resulullah Aleyhissalatu vesselama anlatılmıştı. Güldü ve yani o, bunları kaçma. Girme ve iltica yaptı mı, dedi. Hakkında herhangi bir emir vermedi. 1617 Haddülhamd, Ümey'i Musa'yken Nihai rahimehullah anlatıyor. H.Z. Ali radıyallahu anh'i dinledim. Şunu söylemişti. Ben hadd kimselerden biri ölecek olsa, içimde üzüntü duymam. Ancak içki sebebiyle hadd ölürse onun üzüntüsünü hissederim. Çünkü o ölecek olsa yakınlarına diyet öderim. Zira Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam içkinin haddi ile ilgili kesin bir miktarı sünnet kılmadı. İçki haddi ile ilgili miktarı biz takdir ettik. 1618 Haddül Hamd İdmi Şirhat Köle içki içecek olursa ona tatbik edilecek haddin miktarı nedir diye sorulmuştu. Şöyle cevap verdi. Bana ulaştığına göre Ona Hürde verilen cezanın yarısını uygulamak gerekir. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve İbni Ömer radıyallahu anhü ecmain içkide, kölelerine, hürlere tatbik ettikleri haddin yarısını tatbik ederlerdi. 1619, Hadül Hamd, Said İbni Müseyip, rahimehullah anlatıyor. H.Z. Ömer radıyallahu anhü içki sebebiyle Remi'a İbni Ümeyye'yi haybere sürdü. Oradan kaçıp Heraklius'a giderek Hristiyanlığa geçti. Hazreti Ömer radıyallahu an bu hadise üzerine. Bundan böyle hiçbir Müslümanı sürmeyeceğim dedi. 1620 Haddülhamd, H.Z. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Lakabı hımaro olan bir adam vardı. Bu zat zaman zaman Resulullah aleyhissalatü vesselamı güldürürdü. Hazreti Peygamber bu adamı içki sebebiyle dövdürmüştü. Bir gün yine içki suçuyla getirildi. Resulullah emretti. Cel'de uygulandı. Cemaaten birisi. Allah'ım şu adama lanet et. Kaç sefer içki sebebiyle getirildi. Bir türlü ıslah olmuyor diye dua etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ona lanet etmeyin. Allah'a yeminle söylüyorum. Bu adam hakkında. Bildiğim bir şey varsa o da Allah ve Resulün samimiyetle sevmiş olmasıdır buyurdu Ebu Davud da Ebu Hüreyre Rabi'ye Allah'u Amihten kaydedilen bir rivayette Böyle söylemeyin fakat şöyle deyin Ey Allah'ım ona rahmet et Onun taksiratını affet buyurmuştur 1621 Haddlerde şefaat ve müsamaha hakkında Yahya İbni Ebir Raşidin İbni Ömer'den naklettiğine göre i̇bn Ömer radıyallahu anhüma Resulullah aleyhisselatu ve selamın şöyle söylediğini işitmiştir. Kim şefaat ederek, Allah'ın hadislerinden birinin tatbik edilmesine mani olursa aziz ve celil olan Allah'a muhalefet etmiş olur. Kim bilerek batı bir bir davayı kazanmaya çalışırsa ondan vazgeçinceye kadar Allah kendisine buğz eder. Kim imine onda olmayan bir kötülüğü nispet ederse, bundan teyve elinceye kadar cehennemliklerin vücutlarından çıkan yerinlerden hasıl olan çirkefin içine ikram eder. Kim haksız bir davaya yardımcı olursa Allah'ın gazabını kazanmış olarak döner. 1622 Hadislerde şefaat ve müsamaha hakkında Zübeyr İbnü'l-Avvam radıyallahu anh'ın anlattığına göre hırsızı yakalayıp sultana götürmekte olan bir adama rastlar. Zübeyr adamı salıvermesi vermesi için lehinde şefaatte bulunur. Adam Hayır. Sultana ulaştırıncaya kadar onu salmam der. Zübeyir Allahu an şu açıklamayı yapar. Şefaat. Sultana ulaşmadan önce caizdir. Sultana ulaştı mı? Ondan sonra şefaat yapan da. Şefaati kabul edilen de meyundur. 1623. Haddlerde şefaat ve müsamaha hakkında. Saffan İbni Ümeyye Rabi'ye an anlatıyor. Mescide uyumak üzere rızasını yastık yaparak uzanmıştı. Uyurken bir hırsız gelip rızasını aldı. Ama Saffan uyanarak hırsızı yakaladı. Doğru Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselame götürdü. Resulullah aleyhissalatu vesselam derhal elinin kesilmesini emretti. Safvan, Ey Allah'ın Resulü! Ben bunu istememiştim. Ridam ona sadaka olsun dedi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Onu bana getirmezden önce niye yapmadın? diyerek teklif reddetti. 1624. Hadıllerde şefaat ve müsamaha hakkında. H.Z. Ayşe anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Elimizden geldikçe haddi cezalarını Müslümanlardan defedin. Muhteler bir özrü varsa hemen salı verin. Zira imamın yanlışlıkla affetmesi, yanlışlıkla ceza vermesinden daha hayırlıdır. E bu davudda yine Hazreti Aisha'dan gelen bir rivayette. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam itibarlı kim söyledi? Hudud dışındaki elinden vazgeçin buyurmuştur. 1625. Hadılderde şefaat ve müsamaha hakkında İmam Müseyyib Rəhimullah anlatıyor. el kabilesinden hezzal denen bir adam. Bir başkasını ve Sülullah aleyhissallatu ve zina isnad ederek şikayet etti. Bu hadise namuslu ve büyük kadınlara zina isnadı ile iftira atan. Sonra bu bahtta dört şahit getirmeyen kimselerin her birine de 80 değnek vurun. Nur 4 ayetinin üzülünden önceydi. Ve Sülullah Vesselam ve adama, ey Hazal, onu zidan ile örseydin. Senin için daha hayırlı idi. 1626 Fadailerde şefaat ve müsamaha hakkında. Hani İbn Milad da diyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Allah'ın hadislerinden bir had olmadıkça hiç kimse on kırbaçtan fazla da mahkum edilemez. buyurdu. 1627. Fadailerde şefaat ve müsamaha hakkında. Hakim İbn Hizam da diyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Mardin'de kısas infazını Şiir okunmasını ve hadislerin tatbik edilmesini yasakladı. 1628 Haddilerde şefaat ve müsamaha hakkında Ebu Ümame İbn -i Sehl -i İbn-i Sehul İbni Huneys Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ensarı bazı sahabelerinden naklen anlatıyor. Ensardan bir adam hastalandı ve çöktü. Öyle ki bir kemik bir deliğe döndü. Bir ara ashabdan birine ait bir cariye hastanın yanına girmişti. Adam Ondan önce oldu ve temasta bulundu. Bu sırada kavminden kendisine geçmiş olsun ziyaretine gelenler oldu. Yaptığı işi onlar haber verdi ve benim için Resulullah ve Vesselam'a sorun. Ben yanıma giren bir cariyeye temasta bulundum dedi. Durumu Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a anlattılar ve ilaveten hiç kimse ve hastalığın bu derece şiddetlisini de görmedik. Adamı sana getirmeye kalksak kemikleri kırılıp dağılacaktır. Bir kemik bir deriden başka bir şey değil dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yüz tane hurma çubuğu alın. Bunları tek bir sopa halinde bağlayıp adama bir kere vurun diye emretti. 1629. Haddlerde şefaat ve müsamaha hakkında. H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. Kim bir hadd ürünü işler de, cezası dünyada verilirse, Allah'ın adaleti kuluna ahirette ikinci sefer ceza vermeye müsaade etmez. Kim de bir hadd ürünü işlemiş, Allah da onun günahını örtmüş ve affetmiş ise, Allah'ın keremi affettiği şeyden dolayı ona dönüp ceza vermeye müsaade etmez. 1630, Hadlerde şefaat ve müsamaha hakkında, yine Hazreti Ali radıyallahu anh aralatıyor. Deslullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kalem üç kişiden kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uykudan, ihtilam oluncaya kadar çocuktan, Aklı erinceye kadar, mecnundan. ve bu Davud diğer bir rivayette şu ziyadeyi kaydetmiştir. Yaş sebebiyle aklı fırsada uğrayandan 1631 Hidane Han İbn Şaib babası vasıtasıyla dedesinden buyru Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın gelerek, bu çocuğa karnım yuva, göğsüm içecek, kucağımda kundak olmuş iken, babası beni boşadı ve onu da benden koparıp kalmak istiyor diye şikayet etti. H. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sen evlenmedikçe, çocuğa ey haksın cevabını verdi. 1632, Hidane, Ebu Hüreyre Rabia anlatıyor. H Z Peygamber aleyhisselatu ve selam bir oğlan çocuğunu, baba veya annesini seçmede bu yer bıraktı. Çocuk annesini seçti ve onun elinden tuttu. Annesi de çocuğu alıp götürdü. 1633. Hidane H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Zeyd İbni Mekke'ye gitmişti. Uhud'da şehit düşen Hazreti Hamza'nın kızına uğradı. Cafer radıyallahu an Kızı yanıma ben alacağım. Ona ben ey hakkım. O benim amcamın kızıdır ve üstelik yanımda teyzesi var. Teyze anne gibidir dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh de. Ona ben ey hakkım. O amcamın kızıdır. Yanımda Resulullah aleyhissalatü vesselamın kızı Fatıma var. Fatıma ona. Ey hatır dedi. Zeyd İbni Harise radıyallahu an atılarak. Ona ben ey hakkım. O erkek kardeşimin kızıdır. Ben onun için yola çıktım ve yanına geldim dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kızı Cafer radıyallahu anh'in yanına almasına hükmetti ve Muhakkak ki, teyze annedir buyurdu. 1634 Haset, İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıdda etmek caiz değildir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarf eden zengin kimse. 1635, Haset, i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. İki kişiye karşı haset caizdir. Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'an-ı Kerim'i nasip etmiştir. O da onu gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah karı ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz hak yolda infak eder. 1636 Haset H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Hasetten kaçının. Çünkü o, ateşin odunu Ravi dedi ki, veya kuru otu yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir. 1637 hasit H.Z. Zübeyr diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Size ilmî kadîme hastalığı sirayet etti. Bu haset ve buzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz. kazıyıcı derken saçı kaazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan zat-ı Zülcelale emin edelim. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz." Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. 1638 Hırs H.Z. Enes Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs 1639 Hırs Kâfi'l-Numâni kebiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir. Manası şudur: Kişinin mal ve şeref için gösterdiği hırs veya bu iki şeye olan sevgisi dine fesat ve zarar getirir. Tıpkı aç iki kurdun hiçbir engelleme olmadan Suriye dolunduğu zaman hasıl edecekleri zarar gibi 1640 Hz. Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Adem oğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı mutlaka bir bütününü isterdi. Adem oğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah Teala kendisini affeder. 1641. Haya, İbn Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah'tan hakkıyla haya edin buyurdular. Biz, ey Allah'ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah'tan haya ediyoruz dedik. Arıca o, şu açıklamayı yaptı. Söylemek istediğim bu sizin anladığınız haya değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı onun taşılıklarını batını ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, Ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti Dilerse dünya hayatının ziynetini terk etmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. 1642 Haya. Ebu Saîd el-Hudrî rivâyatıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam çadırdaki bakire kızdan daha çok haya sahibi idi hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu yüzünden hemen anladık 1643 Haya Zeyd İbnü'l-Halha İbnü'l-Rukani'den buyur'u Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır İslam'ın ahlakı hayadır 1644 Haya T Zeyd Enes'ten buyur'u Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Edemsizlik ve çirkin, söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayat ise girdiği şeyi güzelleştirir. 1645. Hulku H, -h Z Muaz ibn Cevel Rabbil Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana. Ey Muaz, insanlara karşı iyi ahlaklı ol, dedi. 1646. Hulku H, -h Z Ebubuler Rabbil Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki müminler arasında imanca kamil olanı ahlakça en güzel olandır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır. 1647. Hulku Z. Ve bu derdarı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah âli hazretleri Çirkin düşük söz ve davranış sahiplerine buz eder. Tirmizinin bir rivayetinde şöyle denir Güzel ahlak sahibi. Ahlakı sayesinde namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır. 1648 Hulku Hul Hul H.Z. Cabir-i Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Bana en sevgili olanınız. Kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız. Ahlakça en güzel olanlarınızdır. Bana en mençur olanınız. Kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız. Gevezeler, boş boğazlar ve yüksekten atanlardır. Cemaatte bulunan bazıları, Ey Allah'ın Resulü! Yüksekten atanlar kimlerdir? diye sordular. Onlar mütekibdi büyüklük taslayan kimselerdir cevabını verdi. 1649. Hulku Nevras İbn-i Seman Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama iyilikdir ve günah hakkında sordum. Bana şu cevabı verdi. İyiliktir. Güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir. 1650. Korku. H.Z. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah'ın malı pahalıdır. Haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir. 1651 Korku, HZNF radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu. Kendini nasıl buluyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah'tan ümidim var. Ancak günahlarımdan korkuyorum diye cevap verdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam da şu açıklamayı yaptı. Bu durumda olan bir kulun kalbinde ümit ve korku birleştir mi Allah? O kulun ümit ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. 1652 Korku H.Z. Ayhe Allahu anh diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ciddi bir şekilde, küçük dili görünecek derecede güldüğünü görmedim. O, sadece tebessüm ederdi. Buhar'in bir rivayetinde şu ziyade mevcuttur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir bulut görecek olsa bu yüzünden bilinirdi. Ben bir seferinde, ey Allah'ın Resulü, halk bir bulut görecek olsa, yağmur getirebilir midiyle sevinir. Halbuki sen bir bulut gördüğünde üzüldüğünü yüzünden okuyorum. Sebebi nedir diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Ey Ayşe! Bunda bir azap bulunmadığı hususunda bana kim teminat verebilir? Nitekim geçmişte bir kavim rüzgarla azaba uğratılmıştır. O kavim azabı gördükleri. Vakit. Bu gördüğümüz. Bize yağmur getirecek bir buluttur demişlerdi. 1653. Korku. Ebu Zevrat'ı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ben sizin görmediğinizi görür. işitmediğinizi işitirim. Nitekim Sema uğuldadı. Uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur. Her tarafta Allah'a secre için alnını koymuş bir melek vardır. Allah'a yemin olsun. Benim bildiğimizi siz bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yataklarda kadınlarla terazzüz etmemzdiniz. Yollara, çöllere dökülür. Belanızı defetmesi için Allah'a yalvar, yakar olurdunuz. 1654 Korku H ve bu beyirer abi Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Mümin Allah indindeki kuvveti bilseydi, cennetten ümidini keserdi. Eğer kafir Allah'ın rahmetini bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. 1655 Korku, Ebu Gürde Amir İbni Ebi Misa radıyallahu anh anlatıyor. Bana, Abdullah İbni Ömer an anh'ıma, biliyor musun babam, babanın ne demiş diye sordu. Ben, bilmiyorum dedim. Bunun üzerine, babam, senin babana, ey Ebu Musa, Resulullah ve selamla olan İslam'ımız, onunla olan hicretimiz, onunla olan bütün anellerimiz bizim için sabit ve devamlı olsa, ondan sonra işlediğimiz anellerinde her birinden başa baş kurtulsak bu seni memnun eder mi? dedi. Baban, babama şu cevabı verdi. Vallahi hayır. Biz ondan sonra cihat yaptık. Namaz kıldık. Oruç tuttuk. Çok hayırlar işledik. Bizim elimizde çok insan Müslüman oldu. Biz bütün bunların ecrini ümit ediyoruz. Babam tekrar dedi ki, Fakat ben, Ömer'in ruhu ettiği kudresinde olan zat Zülcelalek Asen olsun. Bunların bize sabit kalmasını, ondan sonra yaptıklarımızdan da başa baş kurtulmayı istedim. Ben atılıp, Senin baban, vallahi benim babamdan daha hayırlıymış dedim. 1656 Alimin yaratılışı, İmran ibn Husain Allahu biallahu anhum'a anlatıyor. Mescid'e, Resulullah aleyhissalatu vesselamın selamın huzuruna girmiştim. O sırada beni temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara, ey beni temim, size müjde olsun diyerek söyle başlamıştı. Onlar hemen, bize müjde verdin. Öyleyse beytül mardan iki kere bağış yap, diye talepte bulundular. Onların bu cevabı karşısında Resulullah ve Vesselam'ın yüzünden renk attı. Hazreti Peygamber ve Vesselam'ın huzuruna haberin fethi sırasında Yemen halkından bir grup işare girmişti. Onlara, Ey Yemenliler! Beni temimin kabul etmediği müjdeyi siz bari kabul edin dedi. Onlar, Kabul ettik ey Allah'ın Resulü dediler ve arkadan ilave ettiler. Biz dinimizi öğrenmeye ve bu yaratılış işinin başı neydi? Onu senden sormaya geldik dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, mahlukatın ve arşın başlangıcını anlatmaya başladı. Bidayette Allah vardı. Ondan önce başka bir şey yoktu. Onun arşı suyun üzerinde bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Sonra diklenen kader defterinde ebede kadar cerağın edecek her şeyi yazdı. 1657, Alimin yaratılışı, Ebu Rezim el-Ukeli radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, dedin. Mahluk katını yaratmazdan önce Rabbimiz neredeydi? Bana şu cevabı verdi. El-Ama dedi. Ne altında hava? Nere üstünde hava vardı? Arşınız su üzerinde yarattı. Ahmet i̇bn Hanbel dedi ki, Yezid şunu söyledi. El-Ama. Yani Allah'la birlikte başka bir şey yoktu demektir. 1658 Alemin Yaratılışı Tarık İbn Şihab adıya Allah'u an anlatıyor. Ömer İbni Hattab dedi ki Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aramızdan doğrularak mahlukatın ilk yaratılışından başlayarak geçmiş olan gelecek olan bütün safaları cennet ehlinin cennete cehennem ehlinin cehenneme girmesine kadar anlattı. Bunu bir kısmı öğrendi. Bir kısmı unuttu, 1659, Alimin yaratılışı, İbn-i an radıyallahu anh, anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah-u Teala hazretleri aklı yarattığı zaman ona, gel dedi, o da geldi, sonra geri dön diye emretti, o da geri döndü, bunun üzerine akla şunu söyledi, ben, kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım, seni, nezdinde mahlukatın en sevgilisi olana bindireceğim. 1660. Alimin yaratılışı. H cabir Cabil Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana. Allah'ın meleklerinden olan arşın taşıyıcılarından bir melek hakkında rivayette bulunmam için bana izin verildi. dedi ve ilave etti. Onun kulak yumuşağı. İle ensesi arasındaki uzaklık 700 senelik mesafedir 1661. Alimin yaratılışı, H.Z. Abbas İbni Abdülmuttalib Adıyallahu An anlatıyor. Bata, Nam Mevkide, aralarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir buluk geçti. Herkes ona baktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bunun ismi nedir bileniniz var mı diye sordu. Evet, bu buluttur dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam, buna müzümde denir, dedi. Oradakiler, evet müzümde denir, dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu ve selam, anam da denir, buyurdu. Ashab da, evet anam da denir, dediler. Sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam, biliyor musunuz? Sema ile ardı arasındaki uzaklık ne kadardır? diye sordu. ''Hayır. Vallahi bilmiyoruz.'' diye cevapladılar. Öyleyse bilin. ikisi arasındaki uzaklık ya 71, ya 72 veya 73 senedir. Onun üstündeki semanın uzaklığı da böyledir. Resulullah aleyhissalatu vesselam yedi semanı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi. Sonra ilave etti. ''Yedinci semanın ötesinde bir deniz var.'' Bunun üst faslı ile dibi arasında iki sema arasındaki mesafe kadar mesafe var. Bunun da gerisinde sekiz adet yabani keçip süresinde melek var. Bunların sınnakları ile dizleri arasında iki sema arasındaki mesafe gibi uzaklık var. Sonra bunların sırtlarının gerisi de arş var. Arşında alt kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasındaki uzaklık kadar mesafe var. Allah! Bütün bunların sevkindedir. Bir rivayette şu açıklama yer alır. Bu hadisi cami bir usul sahibi. Kütübisi de dahil kitaplardan hiçbirine nispet etmemiştir. Katade ve Abdullah'tan yapılan bir rivayet şöyle. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashal ile birlikte otururken bir kısım bulutlar geçmişti. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu, el anan denen buluttur. Bu arzumuzun sakasıdır. Allah kâla bunu kendisine hiç ibadet etmeyen bir kavme göndererek su ihtiyaçlarını görür dedi. Bir müddet sonra devamla: Bu semanedir biliyor musunuz? Dövülmüş bir dalga, korunmuş bir tavandır. Bunun üstünde diğer bir sema vardır. Dedi ve böylece üst üste yedi semanın olduğunu söyledi. Sonra konuşmasına devamla: İkisi arasında ne kadar uzaklık var biliyor musunuz? diye sorduktan sonra 500 yıl dedi. Sonra tekrar bunun gerisinde ne olduğunu biliyor musunuz? Bunun gerisinde su var. Suyun gerisinde arş var. Allah, ağaçın sevkindedir. Adem oğlunun hiçbir hiçbiri ona gizli kalmaz buyurdu. Sonra tekrar bu ağaç nedir? Biliyor musunuz? Bunun altında bir diğer arz var. İkisi arasında 500 yıl var. Böylece yedi arzın varlığını birer birer saydı hadisi zikretti. 1662 Ali'nin yaratılışı, Abdullah İbni Mesud adı yallahu anh'tan yapılan rivayette, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme mesafesidir. Derim ki, Tirmizi'nin camiinde yer alan katide hadisi. Bazı takdim ve tehirler. Ziyade ve noksanlarla Hasan Basri an Ebi tarikinden tarifinden mersu olarak gelmiştir. Allahu u Alem, 1663, Alimin yaratılışı, Cübey ibn-i Mutin Allahu an anlatıyor. Resulullah, aleyhi salatu ve bir bedeli gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Kuraklıktan insanlar meşakkate düştüler. Aile esradı yata yatağa uğradı. Hayvanlarımız da helak oldular. Bizim için Allah'a dua et, su göndersin. Zira biz Allah'a karşı senin şefaatini, sana karşı da Allah'ın şefaatini talep ediyoruz. dedi. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selam adama şu mukabelede bulundu. Yazık sana. Söylediğin şeyin idrakinde misin? Subhâr Allah, ve Sülhullah aleyhissalatu ve selam Subhâr Allahları o kadar tekrar etti ki bunun tezli ashabın yüzünden okunmaya başladı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözüne şöyle devam etti. Yazık sana! Mahlukatından hiç kimseye karşı Allah şefaat kılınmaz. Allah'ım şanı böyle bir şey yapmaktan çok yücedir. Bak hele! Sen Allah'ın azametinin ne olduğunu biliyor musun? Onun arşı, semavatının şöyle üzerindedir parmaklarıyla işaret ederek tıpkı üzerinde bir kubbe gibi. Arşrat Zülcelal sebebiyle inleyi ses çıkarır. Tıpkı juvarisi sebebiyle atın ses çıkarmaması gibi. 1664. Alemin yaratılışı. He ve bu hidayere Rabbüllahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı. Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı. Ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı, nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü aydı. H. Z. Adem aleyhisselami cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı. 1665 Alimin yaratılışı, H. Z. Ebu Zevrabiyallahu An anlatıyor. Güneş batarken Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile birlikte mescid idim. Bana, ey Ebu Zevr, biliyor musun bu güneş nereye gidiyor diye sordu. Ben, Allah ve Resul daha iyi bilirler dedim. Arşın altına secde yapmaya gider. Bu maksadla izin ister. Kendisine izin verilir. Secde edip kabul edilmeyeceği, izin isteyip, izin verilmeyeceği zamanın kıyametin gelmesi yakındır. O vakit kendisine. Geldiğin yere dön denir. Böylece battığı yerden doğar. Bu durum Cenab-ı Hakk'ın şu sözü haber vermektedir. Mealen, güneş, duracağı zamana doğru yürüyüp gitmektedir. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Yasin 38.666 Alimin yaratılışı, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. ve selam buyurdular ki, Güneş ve ay kıyamet günü sarılırlar. 1667 Alimin yaratılışı, i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Yahudiler, Gök gürültüsünü ne olduğunu Hazreti Peygamber ve vesselam'dan sordular. Bulutlara müvekkel olan melektir. Beraberinde ateşten kamçılar var. Bununla bulutları Allah'ın dilediği yere sevk eder diye cevap verdi. Onlar tekrar sordular. Ya şu işitilen ses, o nedir bu? Bulutların istenen yere gitmeleri için onlara yapılan bir sevktir, dedi. Yahudiler, doğru söyledin. Şimdi de İsrail'in Yakup aleyhisselam kendisine haram kıldığı şey nedir onu söyle, dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam. H.Z. Yakup Irkun Mesa denen uyluk bahsılığından başlayıp bile toprağa kadar inen bir ağrıdan muzalip idi. Deve ek ve sütü dışında kendine uygun gelen ne yiyecek, ne içecek münasip bir şey yoktu. Bu sebeple o da bunları haram etti dedi. Yahudiler, doğru söyledi dediler. 1668, Alimin yaratılışı, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cehennem, Rabbine şikayet ederek dedi ki, Ey Rabbim! Bir kısmım diğer kısmımı yiyor. Bunun üzerine ona iki nefes izin verdi. Bir nefes kışta, bir nefes de yazda. İşte bu yaz nefesi en şiddetli şekilde hissettiğiniz hararettir. Öbürü de kışta en şiddetli bulduğunuz soğuktur. 1669. Alimin yaratılışı Kartoderahi Rahimehullah anlatıyor. Bu yıldızlar üç maksatla yaratıldı. 1- Allah onları semaya ziynet ve süs kıldı. 2- Şeytanlara atılacak taş kıldı. 3- Geceleri istikame et, tayin etmede işaretler kıldı. Kim yıldızlar hakkında bunlar dışında bir tevil ileri sürerse kendi ilave ettiği hissesinde hataya düşer. Nasibini kaybeder. Manasız bir hüküm altına girer ve hakkında bilgisi olmayan, Peygamberler ve meleklerin bilebilmekte aciz kaldıkları bir şeye burnunu sokmuş olur. Allah'a yeminle söylüyorum. Allah hiç kimsenin ne hayatını, ne rızkını, nere ölümünü herhangi bir yıldızla irtibatlı kılmamıştır. Aksini iddia edenler Allah hakkında yalan söyleyerek iftira ediyorlar. 1670 Alemin Yaratılışı Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamı dinledim. Şunu söyledi, Allah-u Teala Hazreti Bireri, Adem'in, yeryüzünün bütün cüzlerinden almış olduğu avuç topraktan yarattı, Adem'in, oğulları da arzın kısımlarına göre vücuda geldi, bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahtır, bunlar arasında orta renkliler de var, ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı haviz kötü kalpli, bir kısım iyi kalbilidir. 1671. Alimin yaratılışı, Hz. ve bu beyirler abi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığı ve ruh üflediği zaman Adem hapşırdı ve elhamdülillah diyerek izni ile Teala'ya hamdetti. Rabbi de ona Ey Adem, yarhamukallah Allah sana rahmet etsin kar meleklerden şu oturan gruba git ve E aleyküm de dedi H ve Adem öyle yaptı hitap ettiği melekler ve aley Kez Selamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye karşılık verdiler sonra Adem aleyhisselam Rabbine döndü Rabbi ona bu cümle senin ve evladlarının aralarındaki selamlaşmadır dedi Allah Teala hazretleri elleri kapalı olduğu halde ademe ''Dilediğini seç.'' dedi. ''Hazreti Adem, Rabbimin sağ elini seçtim. Rabbimin iki eli de sağdır. Mübarektir.'' dedi. Sonra Allahu Teala Hazretleri sağ elini açtı. İçinde Hazreti Adem ve onun zürriyetinin emsalleri vardı. Hazreti Adem aleyhisselam, ''Ey Rabbim! Bunlar nedir?'' dedi. ''Rabbi Teala, bunlar senin zürriyetindir.'' dedi. Her insanın iki gözünün arasında ömrü yazılıydı. Aralarında biri hepsinden daha parlak, daha nurlu idi. Hazreti Adem, ey Rabbim, bu kimdir? dedi. Rabbı Talât Hazretleri, bu senin oğlun Davuddur. Ben ona kırk yıllık ömür takdir ettim. dedi. Adem aleyhisselam, ey Rabbim onun ömrünü uzat talebinde bulundu. Rabbı bu ona takdir edilmiş olandır deyince Adem ey Rabbim ben ona kendi ömrümden altmış senesini verdim diye ısrar etti. Bunun üzerine Rab taala "Sen ve bu talebin berabersiniz." buyurdu. Sonra Adem cennete yerleştirildi. Allah'ın istediği kadar orada kaldı. Sonra cennetten arz'a indirildi. Adem burada kendi ecelini yıl b yıl sayıp hesaplıyordu. Derken ölüm meleği geldi. Hz. Adem Aleyhisselam ona. Acele ettin. Erken geldin. Bana bin yıl ömür takdir edilmişti dedi. Melek. İyi ama sen oğlun davuda altmış senesini verdin dedi. Ne var ki o bunu inkar etti. Zürriyeti de inkar etti. O unuttu. Zürriyeti de unuttu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ilave etti. O günde itibaren yazma ve şahitlik emredildi. 1672, Alimin yaratılışı, H.Z. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Melekler nurdan yaratıldılar. Cinler dumanlı bir alevden yaratıldılar. Adem de size bastı yapılandan yaratıldı. 1673, Alimin yaratılışı, İdn Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Hayır. Allah'a kasem olsun. Resulullah aleyhissalatu ve selam Hazreti İsa'nın kızıl çehreli olduğunu söylemedi. Ancak şunu söyledi. Ben bir keresinde uyumuştum. Rüyamda Beytullah'ı tavaf ediyordum. O sırada düz saçlı, kumral benizli, başından su akar vaziyette iki kişiye dayanıp ortalarında gitmekte olan birisini gördüm. Bu kim dedim. Meryem'in oğlu dediler. Bunun üzerine daha yakından görmek için ilerledim. Kızıl, iri, tıbrıcık saçlı, sağ gözü kör, gözü üzüm gibi perplek bir adam daha vardı. Bu kim dedim. Bu, Deccal dediler. İnsanlardan en çok ona benzeni İbn-i Katan'dı. ki, i̇bn Katan, cahiliye devrinde vefat eden huzarlı bir kimseydi. 1674, Alimin yaratılışı ve Cabir adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Bana geçmiş peygamberler aleyhisselam arz edildiler. Hazreti Musa zayıfça bir erkekti. Sanki ve kabilesinden uzun boylu birine benziyordu. Hazreti İsa aleyhisselam'ı da gördüm. Gördüklerim içinde ona en çok benzeyen üve İbn-i Mesud idi. Hazreti İbrahim aleyhisselam'ı da gördüm. Gördüklerim arasında ona en çok benzeyen arkadaşımızı, yani kendisini kastediyor. Hazreti Cebrail aleyhisselamı da gördüm. Gördüklerimden ona en ziyade benzeyen dahi İbnu Halife idi. 1675. Alimin yaratılışı, Sem İbnu İmucüncü babi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdu ki, Sam, Arapların babasıdır. Afes, Rumların babasıdır. Hamha habeşilerin babasıdır 1676 Alimin yaratılışı Hz ve buleyre Rahiyallah'u an anlatıyor. Vesulullah aleyhi Salatu ve Elselelen buyurdular ki Zekeriya Aleyhisselam Marango idi 1677 Hilafet ve emirliğin ahkam İmamlar ur Hz Cabir Raabiyallah'u an anlatıyor. Vesulullah ve vevselem buyurdu ki. İnsanlar hayırda da şerde de Kureyş'e tabidir. 1678 Hilafet ve emirliğin ahkamı imamlar Kureyş'tendir. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki İnsanlar bu işte Kureyş'e tabidirler. Müslümanları Müslüman olanlarına, kafirleri kafir olanlarına tabidirler. İnsanlar madenler gibidir. Cahiliyede hayırlı olanlar fıkhı öğrenilirse İslam'da da hayırlıdırlar. Bu işe en çok nefret edenleri insanların en hayırlısı bulacaksın. Onlar rızaları hilasına içine düşmedikçe buna talip olmazlar 1679 Hilafet ve emirliğin ahkamı imamlar kureştendir. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, bu iş emirlik insanlardan iki kişi baki kaldıkça kureşte olmaya devam edecektir. 1680 Hilafet ve emirliğin ahkamı imamlar kureştemdir. Sefin Arabi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdu ki: Hilafet ümmetim arasında 30 yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir. Said İbn Cumhan dedi ki: Sonra ilave etti. H. Z. Ebu Bekir Rabiallahu Anh'in hilafetine Hazreti Ömer'in hilafetini. H. Z. Osman'ın hilafetine Hazreti Ali'nin hilafetini Rabiallahu Anh'ın ecma'in ekli parmaklarımla say bak dedi. Bunları sayınca hakikaten otuz yıl bulduk. Sefine, Emeviler, hilafetin kendilerinde devam ettiğini zannederler denmişti. Şu cevabı verdi. Beni Zerka yalan söylüyor. Onlar krallardır. Hem de en kötü krallar, din 681, hilafet ve emirliğin ahkamı imamlar Kureyş'tendir. H.Z. Cabir İbn-i Semir'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bu din, hepsi Kureyş'ten gelecek olan 12 halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a soruldu, Sonra ne olacak? Sonra her fitne ve kargaşa gelecek diye cevap verdi. 1682. İmamlığı ve emirliği sahih olanlar. Ebu Sayık radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki. İki halife birden bi'at edildi mi? Onlardan ikincisini verin. 1683. İmamlığı ve emirliği sahih olanlar. Arface İbni Şurey radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, siz bir kişinin etrafında birlik halindeyken, bir başkası gelip, kuvvetinizi kırmak veya cemaatinizi bölmek isterse, onu ödülüverin. 1684 İmamlığı ve emirliği sahih olanlar, Ebu Hüseyre Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Beni İsrail'li peygamberler aleyhisselam idare ediyorlardı. Bir peygamber ölünce onun yerine ikinci bir peygamber geçiyordu. Ancak, benden sonra peygamber yok. Ama ardından halifeler gelecek ve çok olacaklar. Orada bulunanlar, onlar hakkında bize ne emredersiniz diye sordular. Önceki bir yatımıza sadakat gösterin. Onlara haklarını verelim. Onlar üzerindeki haklarınızı eda etmedikleri takdirde, kendilerinden değil Allah'tan isteyin zire Allah-u Teala, idareleri altındakilerin hukukunu onlardan soracaktır buyurdu. 1685 İmamlığı ve emirliği sahih olanlar, H.Z. N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. İd i Ümmü Mektumu, iki defa kendi yerine Medine'de hale bıraktı. 1686 İmamlığı ve emirliği. Sahih olanlar, Ebu adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'tan işitmiş olduğum bir kelimenin Cemel vakası sırasında Allah'ın izniyle faydasını gördüm. Şöyle ki bir ara, Neredeyse ashabı Cemel'e katılarak onların yanında yer alıp savaşmaya karar vermiştim. Hemen, Resulullah aleyhissalatü vesselamın, İranlıların başına Kisra'cının kızı kraliçe oldu diye haber geldiği zaman söylemiş olduğu sözü hatırladım ve onlara katılmaktan vazgeçtim. O zaman Efendimiz işlerini kadına tevdi eden bir kavim serah bulmayacaktır demiş idi. de şu ziyade gelmiştir. T.Z. Ayşe Basra'ya geldiği zaman bunu hatırladım. Bu söz sayesinde Allah beni muhafaza etti. 1687 İmam ve Emir'in vazifeleri i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz. İmam çobandır ve sürüsünden mesuldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür. Kadın, kocasının evinde çobandır. O da sürüsünden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mesuldür. i̇bn Ömer der ki, Bunları Resulullah Aleyhissalatu ve selam'tan işitmiştim. Zannediyorum ki şöyle de demişti. Kişi babasının malında çobandır. O da sürüsünden mesuldür. Bin İmam ve Emirin Vazifeleri. İbn Meryem el-Ezdevî Radıyallahu Anhu anlatıyor. Hz. Muaviye Radıyallahu Anhu'nun yanına girmiştim. Bana "Ey Ebu Filan, seni hangi rüzgar attı?" diyerek ziyaretimden memnuniyeti izhar etti. Ben de Resulullah aleyhissalatü vesselam'tan işitmiş olduğum şu hadisi. Size hatırlatmayı düşündüm dedim. Allah kime Müslümanların işlerinden bir şeyler tevdi eder. O da onların ihtiyaçlarına, isteklerine, darlıklarına perde olur giderirse. Kıyamet gününde Allah da onun ihtiyaç, istek ve darlıklarına perde olur giderir. Zorali ki. Bunun üzerine Hazreti Muaviye r.a. insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek üzere bir adam tayin etti. 1689 İmam ve Emir'in vazifeleri, Abdullah İbn-i As ibn-i Asr Allah ın, Allah ın, anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Adil olanlar, kıyamet günü, Allah'ın yanında, nurdan minderler üzerine rahmanın sağ cihetinde olmak üzere yerlerini alırlar. Allah'ın her iki eli de sağdır onlar hükümlerinde. Aileleri ile velayeti altında bulunanlar hakkında hep adaleti gözetenlerdir. 1690 İmam ve Emir'in vazifeleri Hasan el-Basri. Makıl İbni Esar radıyallahu anh'dan naklediyor. Resulullah ve selamı işittim. Demişti ki Allah bir kinseyi başkaları üzerine çoban yapmış. O da idaresi altındakiyle hile yapmış olarak ölmüş ise, Allah ona cennetini kesinlikle haram eder. Müslümin Hasan Basri'den kaydettiği diğer bir rivayet şöyledir: Ayet İmamı Allahu an ve Resulullah aleyhissalatu ve selamın ashabı yüzünden biriydi. Bu i̇bn Allah Ziyarın yanına girdi ve hemen ona: Ey olcuğum, ben Resulullah aleyhissalatu ve selamın Soğanların en kötüsü ve denen merhametsiz deve sürücüsüdür. Sakın onlardan olma dediğini işittim dedi. Ubeydullah otur sen muhakkak ki Resulullah aleyhissalatu ve selamın ashabının kepeğindensin deyince. Onların kepeği var mıydı? Kepe onlardan sonra ve onların dışındakiler arasında zohur etti diye cevap verdi. 1691 İmam ve Emir'in vazifeleri. Adil İbn-i Amir'e ekindi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Bir işe memur tayin ettiğimiz kimse, Bizden bir iğne ve ondan daha küçük bir şey gizlemiş olsa, Bu bir hiyanettir. ulus, kıyamet günü onu getirecektir. Bunun üzerine, ensardan bir zat kalkarak, Ey Allah'ın Resulü, vazifeyi benden geri al dedi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam sana ne oldu diye sordu. Senin az önce şunu şunu söylediğini işittim ya deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ben onu şu anda tekrar ediyorum. Kimi memur tayin edersek az veya çok ne varsa bize getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır. Ne yasaklanırsa onu terk eder. 1692 İmam ve Emir'in vazifeleri Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevgili ve mekan olarak en yakın olanı, adil imandır. Kıyamet günü, insanların Allah'a en menzuru ondan mekan olarak en uzak olanı da zalim sultandır. 1693, emir olmanın kötülüğü, Miktam İbn-i Maci Kerib radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam omuzuma vurdu ve, Ey kudayım ikdamcık. Emir. Katip. Arif olmadan ölürsen kurtuluşa erdin demektir dedi. 1694. Emir olmanın kötülüğü. Ebu Zevr Allahu. An anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü. Dedim. Beni memur tayin etmez misin bu sözüm üzerine. Elini omuzuma vurdu ve sonra da. Ey Ebu Zevr. Sen zayıfsın. Memurluk ise bir emanettir. Hakkını veremediğin takdirde kıyamet günü isvaylık ve pişmanlıktır. Ancak ki onu hak ederek alır ve onun sebebiyle üzerine düşen vazifeleri eksiksiz eda ederse o hariç buyurdu. Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Ey Ebu Zerr! Ben seni zayıf görüyorum. Ben kendim için istediğimi senin için de istedim. Sakın iki kişi üzerine amir olma. Yetimmalına da velilik yapma. Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayeti haraç 5, 2934 şöyle. Resulullah ve Vesselam buyurdu ki, Ariflik haktır. Halka ariflik gereklidir. Ancak arifler ateştedir. 1695 Emir olmanın kötülüğü, Abdurrahman İbn-i Semir'e an anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ey Abdurrahman! Emirlik isteme! Eğer senin talebin üzerine sana emirlik verilirse, istediğin şeyin sorumluluğu sana yüklenir. Eğer sen talibi olmadan sana emirlik verilirse, O işte yardım görürsün. Bir iş için yemin eder. Sonra da aksin yapmakta hayır görürsen, Daha hayırlı gördüğün ne ise onu yap. Ettiğin yemin içinde kefarette bulun. 1696 Emir olmanın kötülüğü Ebu Musa Allahu An anlatıyor. Yanımda amcamın evlatlarından iki kişi daha olduğu halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdim. Yanımdakilerden biri. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın sana tebbi ettiğin işlerden bazıları üzerine bizi emir tayin. Et dedi. Diğeri de aynı talepte bulundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara cevabı şu oldu. Biz... Allah'a kafen olsun, bu işe, onu talep eden veya ona hırs gösteren hiç kimseyi tayin etmeyiz, 1697, İmam ve Emire İtaatin Vacid Oluşu, H.Z.N.S. Radiyallahu An anlatıyor, Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, dinleyin ve itaat edin, hatta, üstünüze, başı kuru yüzün baneti gibi siyah habeşli bir köle bile tayin edilmiş olsa, aranızda kitabullahı tatbik ettikçe, İtaatten ayrılmayın 1698 İmam ve emire itaatin vacin oluşu H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kim bana itaat etmişse mutlaka Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan etmiş ise mutlaka Allah'a isyan etmiştir. Kim emire itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de emire isyan ederse mutlaka bana isyan etmiş olur. 1699 İmam ve emire itaatin vacin oluşu H. Z. İ. Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Müslüman kişiye hoşuna giden veya gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir. Ancak masiyet Allah'a isyan emredilmişse o hariç. Eğer masiyet emredilmişse Dinlemek de yok. itaat de yok. 1700. İmam ve emire itaatin vacip oluşu, H.Z. Ömer Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Size emirlerinizin en hayırlıları kimlerdir? En şerirleri kimlerdir haber vereyim mi? Onların en hayırlıları sizlerin sevgisine mazhar olanlar. Sizleri sevenlerdir. Lehlerinde. Hayırla dua edersiniz. Onlar da size hayır dua ederler. Ümeranızın şerirleri de sizin buz ettiklerinizdir. Onlar da size buz ederler. Siz onlara lanet edersiniz. Onlar da size lanet ederler.